Sesler ve Renkler Hazırlayan ve sunan Fer Özgüler Merhaba, bir perşembe daha Sesler ve Renkler'de beraberiz. Dün akşam bir arkadaşıma giderken başıma bir şey geldi, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bağdat Caddesi'nde taksi çevirdim, kapıyı açtım. Arka koltuğa oturdum. Takside klasik Batı müziği çalıyor. Bir sunuş konuşması oluyor bu arada. Tam oturduğumda sunucu çaykovski'li bir şeyler söyledi. Hemen ardından müzik başladı. Bu arada ben işte otururken falan sessizlik oldu. İlk notaları duydum. Dedim ki patetik. Çaykovski'nin patetiği. Çok hoşlandım. Sesini açar mısınız biraz dedim şoför beye. Ardından da Ataşehir'e gideceğimizi ekledim. E, şoför bey başını arkaya çevirdi hafifçe gülümseyerek. Fedose'yi seveyim yorumu dedi. Bakın şimdi nefeslerin girişini duyacaksınız birazdan. Sanki Ravel'in bolerosu gibi girer burada dedi. E, gözlerim büyüdü tabii ama gördüm ve arttırdım o an. Hani bildiği yerden e, soru gelen öğrencilerin şevkle bir cevap verişi vardır ya. Orada işte Orlov olmadığından emin misiniz dedim. İkisi de çok uzun dönem Çaykovski çaldırdılar. Ben pek ayrıştıramıyorum. Ama tabii hafif böyle müstehisi edayla söyledim bunu. Hiç bozuntuya vermedi şoför bey. Cemal Reşit de seyrettim Fedoseyevi. Çok da dinledim. Ben ikisini ayrıştırabiliyorum dedi. Gayet böyle cool vaziyette. E bana da dilimi ağzımdan çıkartıp ait olduğu yere göndermek kaldı. Neyse konuşmaya devam edebildim. E, şoför bey ismini söylemedi. Ben de zaten sormadım. Ama hikayesini anlattı. 1982'de Trabzon'un bir köyünden yollamışlar İspir'e okusun diye. Yani Erzurum'a yollamışlar onu. Bir göz odada 3 yıl lise okumuş. Yatağı varmış. Bir de kilimi. Bir sobası. Bir radyosu. Radyosu iyi çeksin diye alt kat komşularının sigortalarını çıkartıp... Telaşırmış birkaç kere. O bakır tellerden radyosuna anten yapmış. Yine de iyi çekmezmiş radyo. Sadece EM'de radyo Erzurum'a FM'de de TRT3'ü vermiş. Üç yıl boyunca da sadece bu iki kanalı çekmiş. Ve sadece bunları dinlemiş. Ama ağırlıklı olarak da TRT3'ü dinlemiş. Sonra bir öğlen vakti... Ee, ...şoför bey yaşlı bir kadın sesi diye niteledi. O yaşlı ses... Her kelimenin üzerine basa basa tek tek Rodrigo'nun gitar konçertosunu dinlediniz demiş. Orada dedi şoför bey tam o anda kalmak istedim. Hep çalsın tekrar yeniden çalsın istedim diye tarif etti hissettiklerini. Ee, İstanbul'a nasıl geldiğini merak etmedim açıkçası. Benim için TRT3 hayatım boyunca çok önemli oldu benim de kulağımı zenginleştiren ruhumu zenginleştiren öncelikli kanallardan bir tanesi TRT 3'tü dün akşam da bir kez daha önemini korudu e, Cajkovski'den başladı sohbetimiz ardından birçok e, 20. yüzyıl 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı bestecilerini e, kapsayan hoş bir konuşma oldu e, Türk bestecilerini de kapsadı e, hatta bir ara işte fazla Say'dan e, konuştuk Kısaca Şoför bey durdu o an e, sağ çekti ve bana e, Kuvay Milliye'yi okumaya başladı e, Çok hislendim çok hoştu e, İşte onlarki toprakta karınca Suda balık havada kuş kadar Çokturlar korkak cesur Cahil hakim ve çocukturlar Diye başlayınca Gözlerim yaşardı ne yalan söyleyeyim ee, taşıma araçlarında yaşadığım karşılaşmaların güzelliğini hiçbir happy hour ya da kokteyl prolonje vermedi bugüne kadar ee, hiçbir kütüphanede de yaşamadım bu kadar güzel e, karşılaşmalarla ya da kitapçıda veyahut barda veyahut kafede veya restoranda meyhanede ya da arkadaş meclisinde bu taksiler otobüsler bir şekilde başka bir kaynaktır insan karşılaşmaları için. Dün gece hayatımın en güzel yolculuklarından birini yaptım. Çok kısa sürdü. Yine de şöyle düşündüm. Bu yoksullukta böyle mücevherleri görmek, zenginliği hissettirmezse ne hissettirebilir ki? Çaykovski'nin patetiğini dinlemeye başlamıştık. Devam edelim. Geçenlerde bildiğiniz gibi Hrant'ın ölüm yıl dönümü haftası oldu. Ee, biz Türkiye'de de dünyada da e, sürekli olarak e, gazeteci kurban eden e, bir canlı türüyüz. E, CPJ diye e, Committee to Protect Journalist e, gazetecileri koruma komitesi bir oluşum var dünya yüzünde gazetecilerin oluşturduğu dünyadan katılımı olan bir kurum bu e, ve e, gerek e, haber e, gazetecilerine gerek e, savaş muhabirlerine e, karikatüristlere yani gazetecilik mesleğini e, ifa eden herkese destek veriyor e, ve e, ata uğrayan e, tutuklanan öldürülen e, kaçırılan tehdit edilen sansüre uğrayan veya bir şekilde zarar gören tüm gazetecilere destek vermek amacıyla kurulmuş bir organizasyon bu. New York'ta merkezi yüzlerce gazetecinin üyeliğiyle devam ediyor. Neredeyse 30 yıllık bir türlü teşkilat. Yüzlerce gazetecinin üyeliği derken yüzlerce gazetecinin yönetimde olduğu bir üyelik sistemi var. Birçok bunun dışında tabii ki üyesi var. Yani on binlerce de üyesi var. Neden gazetecileri korumamız gerekiyor? Asıl soruları bu. Diyorlar ki gazeteci hükümet ile veya iktidarda olanla daha doğrusu iktidarda olanla yönetilen arasındaki kişidir. Eğer iktidarlı olanla yönetilen arasında böyle bir oluşum olmazsa, gazetecilik gibi bir oluşum olmazsa yönetilen grup bundan çok zarar görür diyorlar. Ve şöyle diyorlar yönetilenin konuşamadığı noktada gazeteci Konuşur, demokrasiyi ve konuşma hakkını, konuşma özgürlüğünü savunur. Gazetecinin konuşamadığı noktada da devreye biz gireriz ve gazetecileri koruma kurumu olarak biz konuşuruz diyorlar. Bir müzik arası veriyoruz Debussy'nin Prelude to the Afternoon of a Faun. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin sayfasının adresi www.ceyhanparisjale.org Bu sayfaya girerseniz yani cpj.org ee, 1992'den bu yana öldürülmüş olan, dünyada öldürülmüş olan 1110 gazetecinin Gazeteci ait istatistikler var. Bunları e, ayrıyeten e, kaçırılmalar ve e, sonuçlanmamış, çözülmemiş vakaları da inceliyor. E, sansür vakalarını da inceliyor bu sayfa. Bir dünya haritası var sayfada. E, Değişik ülkeleri değişik renklerde e, incelemiş. E, gazetecilerin karşılaştığı zorluklar açısından değerlendirmiş. E, en zor ülkeleri kırmızıyla e, işaretlemiş. İşte, daha az problem olan ülkeler e, kırmızıdan açılarak e, ton pembeye doğru gidiyor. E, Rusya Mesela son dönemde 56 teyit edilmiş vaka ve 24 teyit edilmemiş vakayla en koyu renklerden bir tanesine sahip. Hakeza Türkiye'de 20 teyit edilmiş vaka, 3 teyit edilmemiş vaka ve de bir basın işçisi ölümüyle en koyu renklerden birine sahip Rusya ve Türkiye'de savaş yok ama işte Irak ve özellikle Suriye'de koyu renkte bunlarda savaş var bunlar yine bir şekilde anlaşılabilir ama Rusya ve Türkiye'nin böyle bir koyu renge sahip olması bu kadar yoğun gazeteci öldürüşüyle karşı karşıya kalması sorgulanması gereken bir şey ee, aynı şekilde e, Hindistan Afganistan Pakistan Tacikistan bunlar e, gazeteci e, kıyımının yoğun olduğu gözüken yerler Brezilya e, Kolombiya ve Meksika 1992'den 2015'e kadar olan istatistiklerde e, en yoğun gazeteci e, ölümüyle karşı karşıya kalmış ülkeler bunlar. Sayfada e, değişik istatistik analizleri var. E, kurbanların e, hangi e, gazeteciliğin hangi sektörlerinde yer aldığını incelemişler. Ee, bu istatistikte diyor ki e, sadece ölenlerin yüzde dördü iş haberleri yapıyordu. Yüzde yirmisi yolsuzlukla ilgili haberler yaptıkları sırada öldürülmüşler. Yüzde on beşi suçla ilgili haberler yaptıkları sırada öldürülmüşler. Yüzde on biri kültür haberleri yapıyormuş ee, şaşırmayacağımız bir başka rakam %20'si insan haklarıyla ilgili haberler yaparken öldürülmüşler. %45'i politika haberleri yaparken %2'si spor haberleri yaparken ve %37'si ölenlerin %37'si de ayrıyeten e, savaş muhabiriymiş. Burada e, cinsiyetlere göre de ayırmış ölenlerin %93'ü erkek, sadece %7'si kadın. Ee, bunlar e, yerel gazeteci yoksa uluslararası gazeteciler mi diye ayırmışlar. Ee, ölümlerin olduğu e, mevkilerde e, %87'si yerel gazeteciler, %13'ü yabancı gazetecilermiş. Burada istatistiği tutulmuş çok enteresan noktalardan bir tanesi de şu bu ölüm vakalarının bu cinayetlerin sonucunda katillerin ne kadarı cezasız kalmış bunu da incelemişler %80'i pardon %88'i tamamen cezasız kalmış yani hiçbir şekilde ceza almamışlar %8'i ee, bölüm cezanın bir bölümünü almışlar ee, bazıları cezalandırılmış bazıları cezalandırılmamış mahkemelerin bazısı gerçekmiş bazısı değilmiş bunların içinde çok kırılım var. Sadece yüzde dördü hakikaten e, adalet kavramı altında cezalandırılmışlar bu da enteresan sonuçlardan bir tanesi. Bir başka istatistik ise ne kadarının öldürülmeden önce kaçırıldığını gösteriyor. Yüzde 21'i öldürülmeden önce kaçırılmış ve alıkonulmuş. Yüzde 38'i öldürülmeden önce tehdit edilmiş ve yüzde 12'si de öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış. Yine vurucu bir istatistik nasıl öldüklerini de incelemişler. Ölenlerin %21'i ateş altında, savaş sırasında ölmüş. %13'ü tehlikeli görevlerde ölmüş. Ve %66'sı yani çoğunluğu cinayete kurban gitmiş. Bugünkü albümümüzün ismi The Most Relaxing Classical Music in the Universe. İki CD'den oluşan bir albüm bu. 2002 kaydı. Pardon 2003 kaydı. Şu an dinlemekte olduğumuz Duvaran Serenade for String moderato bölümü. Bu rakamları Türkiye üzerinde inceleyecek olursak e, CPJ'in verilerini e, 1992-2015 aralığında ölen gazetecilerin yüzde kırkı yolsuzluk dosyalarının üzerinde çalışırken ölmüşler. Yüzde biri... E, Cinayetlerle ilgili çalışmalar yaparken, %20'si kültür haberleri hazırlayan gazetecilermiş, %40'ı insan hakları ile ilgili çalışmalar yaparken öldürülmüşler, %72 politik konularla ilgileniyormuş, sadece %5'i e, savaş muhabiriymiş. 1992'den bu yana dünyada 649 gazeteci ölümünün sonucu cezasız kalmış. 20 ülkelik bir liste oluşturmuş JPC En fazla cezasız, cezasızlık ya da cezadan muaf olma Dokunulmazlıkla sonuçlanan mahkemelerin olduğu ülkeleri 20'ye indirmiş Bunların başında Irak geliyor 102 gazeteci ölümüyle İkinci Filipinler 68 gazeteci ölümüyle. E, Cezayir 57 gazetecinin e, gazeteci ölümü sonucunda cezasız kalmasıyla 3. sırada. Somali 4. sırada 38 gazeteci ölümüyle. 5'te e, Kolombiya 36, 6'da Rusya 32, 7 Pakistan 8, Meksika 9, Hindistan 10, Brezilya 11, Ruanda 12, Tacikistan ve 13. sırada Türkiye var. 14 gazeteci ölümünün sonutsuz ve cezasız kalmasıyla. Bu 20'lik listenin ortalarında bir yerdeyiz. E, 2014 ile ilgili bir rakam vermek istiyorum. Dünyada, tüm dünyada 221 gazeteci tutuklanmış 2014'te ve e, sanırım 1. sırada Çin var. Bakıyorum evet 44 gazeteciyle birinci sırada Çin var ve e, 7 gazeteciyle Türkiye'de yine ortalarda sıranın ortalarında bir yerde işte Eritre var mesela bizden daha çok gazeteci tutuklamışlar İran var onlar da 30 tane falan tutuklamışlar. E, bu e, Mısır var 12 e, Etiyopya var 17 Suriye var. 12 yine onlardan hemen sonra da Türkiye geliyor 7 gazeteci tutuklamasıyla. İlk onun içindeyiz. Albümün 9 numaralı parçasıyla devam ediyoruz. Borodin'in bir çalışması String Quartet Number no. 2 Nocturne. Bicay'ın sayfasında birkaç e, imza kampanyası var. Bunlardan bir tanesi de e, herkesin e, haber verme hakkı var kampanyası. E, dijital çağdayız ve dijital çağda elinde telefonu olan e, veya da bir e, görüntü kaydetme, ses kaydetme cihazı olan herkes haber yapabilir ve bu haberi paylaşabilir. Bununla ilgili bir kampanya var. Sansürü engellemek ve iletişimi eksiksiz ve akar kılabilmek için. Bunu da imzalarsanız gazetecilere uluslararası desteğimizi vermiş oluruz. Gazeteci ölümleri ve tutuklanmalarıyla ilgili rakamları 5 sene. Hatta 6 seneye yakın tutuksuz yargılanan ve cezaevinde kalan Füsun Erdoğan'ın Biyanet'te yazmış olduğu bir yazıyla bitirmek istiyorum. Beni çok etkileyen yazılardan bir tanesidir. 8 Mayıs 2014 günü tahliye olduktan hemen sonraki günlerde bir dizi acemiliğe rağmen hayata karışmış ve sanki hiç 8 yıl hapiste yatmamışım gibi hissetmiştim günlerde ise Ekim sonunda bütün tehdit ve tehlikeleri ardımda bırakıp ikinci vatanım dediğim Hollanda'ya geldikten sonra sık sık kendi kendime kabus bitti mi, bütün yaşadıklarım gerçek mi sorusunu yöneltip anılarda irili ufaklı uzun yolculuklara çıkıyorum. İstanbul 10. ACM heyetinin kalemi kırdığı 4 Kasım gecesinden itibaren yaşadıklarım 17 Aralık 2013 cemaatle AKP arasındaki iktidar mücadelesinin patlak vermesi ve sonrasındaki gelişmeleri A3 koğuşunda televizyondan izleyişimiz. Zincirden boşanmışçasına birbiri ardına sıraya girdi. Geçen yıl bu zamanlar diyerek düşünmeye başladığımda 14 Aralık'ta Gülen medyasına yapılan operasyon ve cemaatçilerin ağız birliği etmişçesine özgür basın susturulmaz, herkes için basın özgürlüğü şiarlarını tekrarlayıp durmaları Garip bir gülümseme yaratıyor bende. Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın Ahmet Şık'tan özür dilemesi. Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın çıkar çıkmaz Nedim Şener ve Ahmet Şık'la görüşme isteği ve basın özgürlüğüne dair bir dolu söz. Herkes için basın özgürlüğü talebinin sosyal medyada uçuşması. İnsana bu memlekette insanların adil olma istek ve çabaları hep okun ucu kendilerine batın cemaat çıkıyor sorusunun yanı sıra bir dolu soru sordursa da, gözaltındaki gazetecilerin ve dışarıdaki cemaatçilerin samimi olmadıkları fikir ve duygusu ağır bassa da, bu iki yüzlü sahte ve kendine Müslüman davranışlar insanı irite etse de, birçok meslektaşım gibi herkes için basır özgürlüğü talebini hiç tereddüt etmeden onlar için de sahiplenip dile getirdim. Her zaman bazı temel konularda amayla başlayan cümleler kurulmaması gerektiğine inandım, inanıyorum. Tıpkı idam cezasına işkenceye karşı çıkmak gibi. Basın özgürlüğünü de Amasız savunmak gerekiyor. Elbette bugüne kadar Gülen medyasının biz sosyalist ve Kürt basını için söyledikleri ve yaptıklarını bir kenara atmadan kesinlikle böyle davranmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her birey ya da kurumun tıpkı başka alanlarda konularda olduğu gibi geçmişle yüzleşme ve hesaplaşmasının önemli olduğu kadar anlamlı olduğu da tartışma götürmez bir gerçek. Türkiye'de hakikaten ve herkes için basın özgürlüğünün bir düşünen gerçeğe dönüşmesinin Ön koşulunun buralardan geçtiğini unutmaksızın, evet hiçbir tereddütte yer vermeksizin, herkes için basın özgürlüğünü, herkesin adil ve tutuksuz yargılanma, hukuk ve adalet hakkını savunmak gerekiyor. Yani kendimiz için talep ettiğimiz ve mücadelesini yürüttüğümüz her şeyi karşımızdakiler için de istemeliyiz, isteyebilmeliyiz. Türkiye'de çok yaygın biçimiyle evet diye söze başlayıp amalarla devam eden cümleler kurmamız Sadece dün çifte standartçılık ve iki yüzlülükle eleştirdiklerimizle aramızdaki farkı daraltmaktan ve bizleri tutarsızlığa düşürmekten başka hiçbir işe yaramayacağı gibi özlem ve taleplerimizden de uzaklaştıracaktır. Bunun için bir kez daha özgür basın susturulamaz. Herkes için basın özgürlüğü. Hepimizin ee, Füsun'un e, bu dileğine katıldığını düşünüyorum. Herkes için basın özgürlüğü olmadı. Bir sonraki perşembe görünüşünceye kadar hoşçakalın. Sizi bu kez aynı albümün 11. parçasıyla uğurluyorum. Ravelin Paven for Dead Princess